Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu min fala illallah la anna bil huda din Anzibillahi min al ve nefhihi ve Nafthih. Ve Allah Muzaffer Efendimiz'e şöyle bir söz verdi: "Allah bize bir yol gösterir. Allah bize bir yol gösterir. Allah bize bir yol gösterir. Allah bize bir yol gösterir. Allah bize bir Geçen hafta aldığımız son ayet Kasas suresindeki 37. ayeti kerimeydi. Biraz önce onu size tilavet ettim. Musa aleyhisselam <gülüyor> kuşkusuz ki Rabbim hidayeti getiren ve e hidayeti Allahu Teala'nın katırından getiren ve akıbet yurdunun kimin lehine olacağını elbette iyi bilmektedir. Kuşkusuz ki zalimler feraha ermez buyuruyor bu ayet Kermede. Geçen hafta Musa Aleyhisselam'ın Firavuna ve onun kavmine daveti sadece bir kereye mahsus değil. Onun yanına gidip de onu Allahu Teala'ya çağırması sadece bir kere tahkik etmiş değil, müteahhid defalar tahkik etmiş. Kur'an-ı Kerim'de de zati buna işaretler var. Bugünkü e, Dersimizde işleyeceğimiz ayetlerden ilki ona işaret ediyor. Ve fi Musa iz erselnahu iz erselnahu ila firavna bi sultanin Bu ve benzeri ayetler bir kaç kere tekrar edilmişti. Tekrar edilmişti, gelmişti. Yani benzeri birbirine benzeyen ayetler bundan sonra da devam edecek. Yani Kuşkusuz ki biz Musa'yı Firavun'a açık ayetlerle, açık delillerle gönderdik. Yani Allah-u Teala her ne zaman Musa Aleyhisselam ona gitse tebliğ etse, ona hakka çağırsa bir takım ona getirdiği ayetleri hem göstermek de hem Allah-u Teala'nın kendisine indirdiği ayetleri ona izah etmekte, onları açıklamakta. Şimdi burada <gülüyor> tefsir sahipleri biraz önceki ayeti kerimede size malini verdiğim <gülüyor> kuşkusuz ki Eee biz Firavuna açık delillerle, bütçetle gönderdik ayeti kerimesinde. Yani o deliller içerisinde Musa aleyhisselama verdiği bir takım mucizeler var. Onlar da delil ve sultan ayeti kerimesinin altına girmektedir. Aynı zamanda bu Musa aleyhisselamın Allahu Teala tarafından teyit edilmiş onu ikna edici onu çağırdığı davetin anlaşılması için hakkıyla izahını şerhini tefsirini de ona öğretmiştir şeklinde söylüyorlar. Sonra <gülüyor> Musa aleyhisselam Allahu Teala fetiyahu fekula inna rasula rabbi inna rasula rabbik farsil mana bani İsrail ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع <الْهُدَى> Burada Fetih'u hitabı Musa Aleyhisselam ile Harun aleyhisselam'a. Yani ey Musa ve Harun siz Firavun'a gelin ve deyin ki kuşkusuz ki bizler senin Rabbinin elçileriyiz, rasulleriyiz. İsrail oğullarını serbest bırak, bizimle birlikte onların yollarına salıver. Fe la Onlara onları azap etme. Ecinake bi ayetin min rabbik. Senin Rabbin katından biz ayetlerle geldik. Ve selamun alemenitte bali huda. Selamet, esenlik, hidayete tabi olanlara. Yani sen eğer bizim davetimize icabet edersen, hakkı kabul edersen hidayete ermiş olursun ki selametlik, esenlik hidayete tabi olanlara olsun. Ayeti kerimede bu ayeti kerimede son kısmında okuduğumuz ve selamü ala Selam hidayete tabi olanlara olsun. Ayeti kerimesi alimlerin fıkıh alimlerinin aynı zamanda gayrimüslimlere, iman etmemiş kimselere verilecek selam uslubudur diyorlar. Yani Müslüman olmayan bir insana selam nasıl verilir? Selamu aleyke mi denir ona yoksa ve selamu ala men itteba mı denir? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetten istimbahat ederek İranlılara ve Bizanslılara gönderdiği yani Farisilere de onlar da efendime söyleyeyim gayrimüslim idi. Hakeza Hristiyan toplum olan Bizanslılar da o dönemde Müslüman olmadığı için onlara mektuba başlarken "Vessalamu ala menittebal huda" diye başlıyordu. Dolayısıyla gayrimüslimlere selam verilmez. Selam kime verilir? Müslümanlara verilir. Onlara nasıl selam verilir? Onlara siz eğer hidayete tabi olursanız selam üzerinize olsun yani esenlik sizin üzerinize olsun. Burada İbnü Cerir et Taberi diyor ki Allahu Teala Musa aleyhisselam tekrar tekrar Firavuna gittiğinde biz Firavuna Musa ve Harun'u gönderdik diye bu kelimeyi tekrar ediyor. Bununla şunu kastediyor diyor. Yani Musa Aleyhisselam o kavmi Allahu Teala'ya çağırmada, hakka davet etmede ısrar etti. Yani aralıksız bunu tekrar tekrar yapmış oldu. Bu ifadeyle Allahu Teala ona işaret etmektedir diyorlar. Burada Yine İbn Cerir'in aldığı bir güzel şey var. Suddi'den nakille tebe tabi imamlarından biri bu. Tefsirde bayağı bir şey, güçlü. Diyor ki Musa Aleyhisselam Firavun'la baş başa bir konuşma yaptı diyor. Onu hakka çağırdığında diyor yalnız yakaladı diyor bir gün diyor davetinde diyor. Ona diyor meseleyi senli benli anlattı diyor. Daha eskiden de onların tanışıklığı var diye Musa Aleyhisselam'ın firavunun evinde yetişmesi, büyümesi ciyetiyle samimi bir ortam yakaladı ve ona diyor eğer sen bu hakkı kabul edersen, bu daveti kabul edersen senin şu andaki dünya yani senin dünyanda Mısır'daki hakimiyetin öldükten sonra da devam edecek. Sen öbür tarafta da yine hakimiyet koltuğunda olacaksın. Allahu Teala senin bu senin sayende bu insanlar da iman edecek. Ecrini kat kat yapacaksın. Hem de öyle bir dirileceksin ki gençliğin en güzel çağında olacaksın. En güzel yaşında olacaksın. Yani şu andaki gibi yaşlı bir ihtiyar bir halde olmayacaksın. Genç bir halde olacaksın. Ve bütün imkanları Allahu Teala sana tekrar bahşedecek. Şöyle sarayların olacak, böyle hizmetkarların olacak, şöyle işlerin olacak. İkna etti diyor onu diyor. Sonra diyor Haman, Musa Aleyhisselam gittikten sonra Haman'ı çağırdı. Ordularının komutanı ve dedi. Haman. Böyle böyle bir şeyler anlattı Musa bana diye anlatıyor aynı şeyler. Haman diyor ki ben de seni akıllı bir insan zannederdim. Ona inandın mı sen gerçekten de diyor. ben seni ben seni akıllı biri zannederdim. Sen bu dünyada zaten rapsın. İnsanlar sana ibadet ediyor. Zaten ilahsın sen. Yani öbür taraf şimdi sen bunların hepsini terk edeceksin. Bir başka varlığa, Musa'nın ilahına kul olacaksın. Bütün bunlardan vazgeçeceksin. Öyle mi?" dedi diyor. Ben de seni akıllı biri zannederdim. Böyle deyince bütün o Musa'nın diyor, onda oluşturduğu diyor, inancını hepsi yıkıldı diyor. Hepsi yıkıldı gitti diyor. İnsanın arkadaşı, insanın eşi ve dostu ne kadar önemli değil mi burada ya? Yani? <gülüyor> Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in değerli bir hadisi var biliyorsunuz. El meru ala dini ahihi diyor. Kişi kardeşinin dini üzere. Kişi kardeşinin Dini üzeredir. Bizde de bizde de bir söz var. Arkadaşını arkadaşını söyle, söyle kim olduğunu söylüyor. Bir de yine hadisi şerifte <gülüyor> orada kardeşi değil allah Allah ben onu yanlış telaffuz ettim. Sevdiği dostunun dini üzere. Ala halilihi leysi ala ahiyhi almaru ala dini halilihi leysa ahi ben hata ettim orada düzeltiyorum kişi dostunun dini üzere yani sevdiği kimsenin dost edindiği kimsenin dini üzere çünkü kişi kendini tamamıyla dostuna açıyor bütün sırlarını onunla paylaşıyor bütün efendime söyleyeyim yaşamını geleceğe ait tasarılarını düşüncelerini Projelerini, planlarını onunla paylaşıyor, onunla istişare ediyor. Dolayısıyla kişi iyi insanlarla dost edinmesi gerekiyor. İyi insanlarla ah, ahbaplık edinmesi gerekiyor. Arkadaşlık edinmesi gerekiyor. Yoksa Haman gibi bir arkadaşın olursa, bir dostun olursa cehennemden kurtulamıyorsun. Allah muhafaza. Bu önemli. Sonra Musa Aleyhisselam, davetine devam ediyor. İnne kad uhiye ileyna enel azab ala men ve tevalla. Bize vahyolundu ki bize vahyolundu ki azap yani ahiret azabı ve dünya azabı tekzip edenlere ve karşı çıkanlara. Yani bu davete arka dönüp gidenlere Musa Aleyhisselam burada aynı zamanda kendisine vahyolunduğunu tekrar söylemiş oluyor. Yani benim bu ey firavun benim bu sana anlattıklarım, söylediklerim kendi indimden değil. Bana bunları sana söylemem için bir varlık var. O bana söylüyor bunu. O bana, o bana emre diyor, vahyediyor ve diyor ki git onlara söyle. Hem dünyadaki azap. أن azabe, burada azap kelimesi el takısıyla geliyor. Ahdi zihni manasına geliyor ki azabın her türlüsü demektir. Cins manasına geliyorsa zaten o alenidir. Azap cinsinin tamamı Allahu Teala'nın ayetlerini yalanlayan ve onlara arka dönüp giden hiç aldırış etmeyenler için. Şimdi Musa Aleyhisselam'a hatırlıyorsanız daha önceki derslerde Musa Aleyhisselam Firavun'u davet ettiğinde ona demişti ki Firavun ona demişti ki ve ma rabbul alemin alemlerin Rabb'u nedir demişti. Bana alemlerin Rabb'i gönderdi dediğinde ne demişti ona? Alemlerin Rabb'i ne? Neyi kastediyorsun sen? Şimdi burada Musa Aleyhisselam ısrarla da davet edince yine aynı kelimeye söylüyor. Ancak burada alemlerin Rabb'i nedir ki demiyor burada. Çünkü Musa Aleyhisselam hatırınızdaysa eğer o, Sohbette demiştik ki onun akabinde göklerin ve yerin doğunun ve batının senin ve senden öncekilerin önceki babaların Rabbi demişti. Anlatmıştı biraz. Burada diyor ki öyleyse bakın qala femen rabbukum ya Musa ey Musa ve Harun. İkisine hitap ediyor çünkü mecliste ikisi de var. Burada Türkçe'de olduğu gibi değil Arapça'da. Arapça'da kişi zamirleri tekil, ikil ve çoğul olmak üzere kısımlara ayrılır. Burada lekuma ikil zamir var burada. Yani orada Musa <gülüyor> Firavun'un karşısında <gülüyor> Firavun'un hitap ettiği iki kişi. Hem Musa hem de Harun'un bir arada olduğunu görüyoruz. Öbüründe öyle değildi. Tek Musa gitmişti. Femen Rabbukuma ya Musa. Ey Musa siz ikinizin Rabbi kim? Nedir demiyor? Kim diyor? Şimdi burada Arapçada El esmâul mevsûle âmme diye veyahut da, el istifâmul âmme diye tanıtılan iki tane ibare var, kelime var. Birisi ma, birisi men. Ma kelimesi cansız ve akılsız varlıklar için kullanılır. Men ise men ise akıllı akıllı ve canlı varlıklar için kullanılır. Birinci soru da ve ma rabbul alemin alemlerin rabbu da ne? Yani zannediyor ki ...kendi dininin atalarının... ...dininde olduğu gibi mücessem bir heykel. Hangi şeyden oluşuyor? Onun ham maddesi ne? Neden oluşuyor senin... ...bu Rabb'ın diyordu? Burada ise o bitti artık. Şimdi yerlerin... ...göklerin... ...doğunun, batının... ...senin... ...babaların... ...yani üzerinde bulunduğun bu saltanatın tamamı... Rabbi sahibi manasına... Burada işi değiştirdi. Yani akil varlıklara kastettiğini Musa'nın biliyor. can taşıyan akıllı bir varlık olduğunu anlıyor. Diyor ki Femen kuma o zaman. Sizin Rabbiniz kim? Bana biraz daha tanıt. Öyle bir kelime kullanıyor ki burada Musa Aleyhisselam daha önce tanıtmıştı. Gökleri, yeri, doğuyu, batıyı ilahı tanıtmıştı. Bakın ne diyor? "Kâle rabbunellezî âtâ kulli şey'in halqahu thumma Rabbimiz bizim öyle bir varlık ki her yaratılmışa kendisine uygun hali veren. Kendisinin konumuna uygun, şekline uygun, işlevine uygun, fıtratı ona yerleştiren Sonra da ona yolu gösteren. Ama burada her varlık diye geçiyor. Alimler burada bir sürü tefsirler var ama ayet o kadar şümüllü ki istisnasız ne kadar yaratılmış mahluk varsa kendisine fıtratına uygunluk neyse o fıtrata uygun bir şekilde onu yaratmıştır. İnsansa insan fıtratına uygun, hayvansa hayvan, kuşsa kuş, balıksa balık. Yani hay bütün varlıklar melekse melek cinse cin ilah akır bütün mahlukat. Bütün bu mahlukata kendi fıtratına, işlevine uygun bir fiziki yapıda bir güzellikte bir ennam içerisinde bir neşuneva içerisinde onu yaratmıştır. Sonra da ona yaratıldığı hilkata uygun, fıtrata uygun onay bir yol göstermiştir. Yol koymuş. Benim Rabb'im böyle bir Rabb. Böyle bir kimse. İşte benim Rabb'im böyle bir Rabb. Alimler diyor ki birçok kelime var burada benim çok hoşuma gittiği için şöyle söylüyor. Bu diyor aynı zamanda diyor. Aynı zamanda şöyle bir sorunun da cevabıydı bu ayet diyor. Eğer yaratılmış bir şey varsa, yaratılmış bir şey varsa, ki sayıya hesaba gelmeyecek kadar var, öyleyse bir yaratıcı var. O yaratanların sayısınca, o yaratanların çeşidine göre, çeşidine göre yaratıcı güç ve kudrete sahip, ilme sahip, bilgiye sahip. Bu sorunun da aynı zamanda cevabı bu. Ve onlara da onlara da hepsine uygun, fıtratına uygun bir yol göstermiştir. Böyle bir ilmin, gücün, kudretin sahibi benim Rabbim. Şimdi burada yine kaytarmaya başlıyor. Diyor ki "قال فما بال القرون الأولى؟ فما بال القرون الأولى؟" İlk asırların konumu ne? Şimdi sen bana öyle bir tasvir yaptın ki, öyle bir potre çizdin ki, eğer bu söyledikleriniz doğruysa, doğruysa bizden önceki geçen asırların binlerce asırların içinde yaşamış insanların hali konumu şekli, yani haberi nedir? Ne yapıyorlar onlar? Ne durumdalar? Aynı bizim gibi dalalet üzere miydi? Onlar hidayet üzere miydi? Musa Aleyhisselam orada da yine ilahi teyid ile müeyyed olduğu için ilmuha indir Rabbi. Onun bilgisi benim Rabbimin katındadır. Rabbim bana neyi bildiriyorsun o kadar o kadar biliyor ilmuha inna rabbi onun bilgisi onun bilgisi Rabbimin katındadır. Burada diyor ki e, müfessirler Firavun'un "vama baalul qurunul ula" derken ki esas muradı yani bizden önceki asırların hali konumu keyfiyeti neydi derken esas onun kastı Musa'yı bilgi almak için değildi. O hususlarda bilgiyi ziyadeleştirmek değil de köşeye sıkıştırmaktı Musa Aleyhisselam'ı. Aslosa bu cevap veremeyecek. Ben bunu köşeye sıkıştırırım. Öyle cevabı alınca efendime söyleyeyim. Musa Aleyhisselam da kendisine güzel bir cevap verince Yani bizden öncekiler babalarımız da bizim iddia ettiğimiz şeyleri iddia ediyorlar. Yani biz, sen bizi sen bizi bahtilda olduğumuzu dalalette olduğumuzu olayısıyla hakka gelmemizi çağırıyorsun. Onlar da dalaletteydi böylesi. Onlar şu anda ne yapıyorlar? Madem ki onlar dalalet üzereydi bizim gibi babalarımız. Onların şu andaki konumu ne? Bu şekilde soru sorup Musa Aleyhisselamı Köşeye sıkıştırmak istedi. Ancak dediğim gibi biraz önce Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın vahyi tarafından <gülüyor> tercih edildiği için "Qaleil muha'inde Rabbi". Onların bilgisi benim Rabbimin katındadır. Nasıl fi kitabin? Levfi mahfuz olan onun bir kitabı var. Her şeyin orada kayıt altında olduğu bir kitap var. Walla. لَا يَدِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Benim Rabbim ne bu bilgiden uzaklaşır ne de o bilgiyi unutmuştur. O leyhü mahfuzdaki bilgi Rabbimin katındadır. Kendisindedir o bizatihi. Rabbim onu ne şaşırmıştır, unutmuştur ne de başka bir şey olmuştur. Alimlerin ittifakıyla burada onların bilgisi, Onların bilgisi Rabbimin katında dediğinde Rabbimin katındaki bir kitaptadır dediğinde o kitapla ilgili gelen rivayette o rivayetlerde onun levh-i mahfuz olduğu anlatılmakta. Evet. Sonra Musa Aleyhisselam tekrar onu yola gelir düşüncesiyle davete devam ediyor. Ellezî ce'ale lekumü'l arda Bakın Allahu Teala sizi yeryüzü için döşek yaptı. Bakın Allahu Teala yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı. Ve sele ve lekum O yeryüzünde sizin için yollar ayırdetti, yollar yaptı. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ Sizin için gökten su indirdi. فَاَحْرَجِنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى Burada Musa aleyhisselam biraz önceki ayette ki o Rab benim Rabbim yeryüzünde sizin için yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı. Ve yeryüzünde sizin için yollar ayırt etti, yollar çıkarttı. Ve gökten sizin için su indirdi. Bundan sonra Allahu Teala kendisi Musa Aleyhisselam'ın ondan sonra ne söylediğini anlatmıyor ayet bize burada. Allahu Teala kendisi tebliğe başlıyor burada. <Sessizlik> Kuşkusuz ki biz o gökten indirdiğimiz yağmurla değişik bitkilerden çiftler yarattık. O indirdiğimiz su ile gökten indirdiğimiz su ile sizin için çeşitli bitkilerden eşler çiftler yarattık Kuulu var Yeiniz Yeyiniz ve hayvanlarınızı da o bitkilerle otlatın. İn nefi dali Kuşkusuz ki bunda birçok ayet var. Aklını kullanan bir kavim için elbette birçok ibret var. Şimdi burada Allahu Teala bir başka yerde bize öyle bir e, ibretlik. Gerçekten de düşünülmesi gereken bir ayet, bir misal diyor. diyor ki şu hayvanların yediği otlara bakın ne kadar değişik değişik çeşittedir. Ama sütünün tadı tek bir tattır diyor. Hayvanların otluğa çıktığında yediği otların türüne bakın. Kimisi eş, ekşi, kimisi acı türden. Kimisi daha farklı türde, değişik değişik kokuda ama onların verdiği sütün tadına bakın tek bir tatta. Subhanallah. İnne fî ayet, le Kuşkusuz ki bunda büyük ayetler var. Yani kimin için? Limen yâte biruha. İbret alacak kimseler için. Le ibreten fî el elvan vette oğmû Li ulun Nuh'a akıl sahipleri için ama tefsirde diyor ki İbn Cerir et rahmehullah rahimahullah İbnül Cevzîde de var bu onların tadının ve renklerinin ve kokularının çok değişik değişik olmasına rağmen olmasına rağmen ama onları yiyip de onlardan eden Hayvanların verdiği sütlerde ette ise tat tek bir tanedir. Değişmemektedir. Bu da kimin için? Li'ulün nuha. Akıl sahipleri için. Allah azze ve celle bizi akıl sahiplerinden eylesin. Gerçekten de akıl hangi akıl biliyor musun? Selim akıl. Yoksa kafirlerin de bir aklı var. Allahu Teala'nın Allah-u Teala'nın ayetlerini görmüyor ama o akıl. Hani Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi. لَهُمْ قُلُوبٌ la يَاقِلُونَ بِهَا Onların kalpleri var ama onunla akıl etmezler. adanun la لَا يَسْمَعُونَ بها. Onların kulakları var, onunla dinlemezler. لَهُمْ لَهُمْ Ayunun la yubsiruna onların gözleri var onunla görmezler. Çünkü onları, yani iman olmadığı zaman imana bunlar çalışmadığı zaman köreliyor, paslanıyor. Anadü hani ayet-i kerime bel ran ala kulubihim onların kazandıkları kötülük sebebiyle kalpleri paslanmıştır. Pas. Ran Arapçada pas demek kalbin paslanması demek onun simsiyah olması demek. Resul Ekrem ve vesselam'ın hadisi bunu bize açıklıyor. Kul diyor günah işlediği zaman orada diyor siyah bir nokta meydana gelir. Kul tövbe ederse diyor o oradan silinir, cilalanır, parlar. Ama kul günah işlemeye devam ederse o siyah nokta büyür, büyür, büyür, bütün kalbi kaplar diyor. Sonra biraz önce size okuduğum ayeti bel ran ala kulubihim bima onlar kazandıklarından kazanmaları kötülüklerden dolayı yani iktisap ettiği kespettiği kötülükler sebebiyle günahlar sebebiyle kalp pas tutar artık oraya hak ne yapmıyor girmiyor hakkı kabul etmiyor ondan sonra Allah'a sığınmak lazım ondan. Burada da li ulun nuha, akıl sahipleri için yalnız bu. İnne fi zâlike le âyâd, kuşkusuz ki bunda büyük ayetler var. İbretlik ayetlerdir bunlar ancak akıl sahipleri için, herkes için değil. Bu ayetler, bu ayetlerden akıl sahipleri istifade ediyor, kendilerine bir yön çiziyor. Kendilerini yönlendiriyorlar hakka doğru. Onlar başarıyor. Aynı ayetler okunduğu halde hiç tesir etmeyen insanlar var. Bu ayetler okunduğu halde, tilavet edildiği halde kendisine zerre kadar fayda vermeyen insanlar var. Oysa ki ayet aynı ayet. Kimisinin, kimisinin hidayetini artırıyor, kimisinin küfrünü artırıyor. Kur'an'ın, Kur'an'ın kendisini bir takım isimlerle, bir takım sıfatlarla nitelemesi söz konusu. Bu Kur'an kimisinin hidayetini artırıyor. Yani doğru yolda yürümesine destek, teyit görevi yapıyor. Kimisini de ne yapıyor? Küfürde kalmasına vesile oluyor. Allah'a sınırsın. Minha <gülüyor> halaknakum. İşte bu yeryüzünden sizi yarattık. Öyle değil mi? Biz yeryüzünden yaratılmadık mı? Minha nakum. Sizi işte o yeryüzünden yarattı. Yeryüzünü sizin için bir döşek yapmıştı diyor diye ya, ayet oraya işaret ediyor. Yani o yerden sizi yarattık. Kim? Adem Aleyhisselam yaratıldı. Kardeşlerim bu dünya yaratılıyor. On, önce bu dünyada bu dünya yaratılıyor. Önce bu dünyada cinler iskan ediliyor. Bizden önce insandan önce Allah -u Teala dünyayı yaratıyor. Görevli melek diyor ki yeryüzünün yeryüzünün bütün arazilerinden toprak getir. Yeryüzünün bütün arazilerinden toprak getir diyor emre diyor. Görevli melek yeryüzünün bütün toprak parçalarından biraz biraz getiriyor. Sonra Adem Aleyhisselam'ın çamuru karalıyor. Çamur karalıyor. Bu şu gördüğünüz insan şekline dönüşüyor. Bu şekilde o çamur pişiyor. Sonra Allahu Teala ona ol deyiveriyor. İnsan şekline dönüşüyor. Onun için Adem'in çocukları yeryüzünün toprağının hem karakterini alıyor, hem levnini alıyor, rengini. Toprağın siyahı var, insanlardan siyah var. Beyazı var, beyaz var. Sarısı var, sarı var. He? Anlayın artık. Sonra toprak içerisinde, mümbüt toprak var, mümbüt insanlar var insanlığa faydalı. He? Çorak toprak var, hiçbir faydası olmayanlar var. Sonra, sonra, kaya gibi katı olanlar var değil mi? Yumuşacık olanlar var. Bu hadis anlattım size. Size anlattığım hadis işte Adem'in çocukları aynen dünyanın topraklarına benzer. Hem renk bakımından hem hem de karakter bakımından. Evet. Allahu Teala ne diyor? Minha halaknakum. Sizin aslınızı biz o topraktan yarattık. Sizin aslınızı biz o topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum. Ve sonra sizi oraya tekrar iade edeceğiz. O toprağa. Sonra ne oluyoruz biz? Toprak oluyoruz. 15-20 sene önce, 25 sene önce defnedilen insanların kabrini açın. Bir iki parça kebik kalıyor orada. Bazısında hiç kalmıyor. Nereye gitti o diğer taraf? Ve fîhâ nu'idukum sonra sizi oraya iade edeceğiz o toprağa. Evet. Ve minhâ nuhricukum târeten uhra. Sonra tekrar bir kere daha sizi oradan çıkaracağız. Bunlar kime okunuyor bu ayetler biliyor musun? Firavuna okuyor allah Teala. Onun şahsında bütün insanlığı. Biz sizi oradan yarattık. Biz sizin aslınızı, ilk nüvenizi, çekirdeğinizi, tohumunuzu topraktan yarattık. Sonra sizi tekrar oraya girdireceğiz. Sonra bir kere daha tekrar sizi oradan çıkartacağız. Ne zaman bu? Sur Evet. İsrafil Aleyhisselam sura üflediği zaman. Suğur'a üflediği zaman İsrafil Aleyhisselam hiçbir canlı kalmıyor. Kullü nefsin zâikatül mev. Her canı ölümü tadacak. Sura üflüyor, hiç canlı kalmıyor. Sonra tekrar bir daha üflüyor. Hep, herkes kabrinden çıkmış, çıkmış, koşuyor bir hedefe doğru. Ve minha nuhrijukum taareten uchrâ. İşte bir kere daha sizi oradan çıkartacağız. İmanlı salih amel üzere oraya girmeyi ve oradan çıkmayı Rabbimizden rica ediyoruz, istirham ediyoruz. <gülüyor> Bu bir kere daha sizi oradan çıkartacağız. Bu tekrar dirilme işte diyorlar. Bas. Anı hani iman. <gülüyor> İman şartlarından bir tanesi de ne? El-İman El-Bağf Bağdel Mevt Ölümden sonra tekrar dirilmeye iman. İman nürkünlerinden bir tanesi de bu kardeşler. allah Teala bundan sonraki ayeti kerimeye yeminle başlıyor ve ayatina kullaha ve aba andolsun ayetlerimizi ona gösterdik firavuna gösterdik bu ayetleri gözleriyle gördü biz ona gösterdik rüya fiiliyle geliyor ayatina kullaha bütün ayetlerimizi ona gösterdik sözlü olarak mucize olarak Yerde gökte ne kadar Allahu Teala'ya delalet eden ayet varsa hepsini ona gösterdik. Fe zalim yalanladı. Tekzib etti. Yalanladı. Ne diyordu Musa aleyhisselama o eee yere bıraktığında koskoca bir yılan olduğunda? İnnehu sahirun alîm diyordu değil mi? Büyük bir sihirbaz diyor. Bilgili bir sihirbaz diyor. Gördüğü o ayetlerin hepsini tekzip etti ve eba büyüklendi. İman etmekten imtina etti. Eba kelimesi dikkat ediyor musunuz? Bu eba kelimesi iblis içinde kullanmıştı Allahu Teala. Bütün melekler iman etti. İlla iblis. Eba, diyor da ayet Eba, vas tekbara. Burada da. Fekedzebe ve eba. Tekzip etti ve büyüklendi. İmandan imtina etti. Kabul etmedi yani, reddetti. Sonra. Kale eci'tenâ li tuhricenâ min ardına bi sihrike ya Musa. Ey Musa, bu sihrinle hem sözlü olarak hem görüntü olarak bu sihrinle bizi memleketimizden çıkarmak için mi geldin? Geçen Musa Aleyhisselam kıssasını zikrederken yani yeryüzünün hükümranlığı sizin olsun diye mi böyle yapıyorsun bunları söylüyorsun demişti. Aynı şeye devam ediyor. Korkusu adamın tahtı bırakmak. Bütün korkusu o. Yani o onun putu bütün endişesi korkusu şu saltanat elimden gidecek korku bu Allahu Teala <gülüyor> dünya malını bizim için ilah ettirmez Çünkü Allahu Teala hevasene ilah edineni görmedin mi diyor dünya meta insan için ilahlaşıyor bazen dünya meta işte örneği burada Allah'a sığınırız. Eci tenali tuhricena min ardına bi sihirke ya Musa. Ey Musa bu sihrinle, bu sihrinle sen bizi memleketimizden çıkarmak için mi geldin? Derdin bu mu? Bu kadar anlatım, bu kadar bizi iknaya çabalaman, sıf memleketimizden bizi çıkarmak için. Oysa iman ise o memleketin kral olmaya devam edecek resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Farisilerin, bu Bizanslıların krallarına yazdığı mektupta ne diyordu? Siz iman ederseniz o kral olmaya devam edeceksiniz. Ve sizin sayenizde orada iman eden insanların sevabından kat kat ecir alacaksınız diyordu. Bana rağmen ne yapmıyorlardı? İman etmiyorlardı. Ayetin tefsirinde, "Ei, turiede anta glibe alla diyarina bi sihrka fatemlukha ve tuhuricenaminha." Diyor ki, yani sen bu sözlerle bize galip geleceksin, bizi memleketimizden çıkaracaksın ve bizim koltuğumuza sen oturacaksın. Yani bizim mülkümüze sen sahip olacaksın. Öyle mi? Bunun için geldin değil mi? Oysa ki, oysa ki. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a ve İsrail oğullarına Firavun'un helakından sonra orada kalmasına izin vermiyor. Atalarının memleketi olan Filistin'e gitmesini emrediyor. Orada durdurtturmuyor. Göreceğiz onu biz. Onu göreceğiz Allah nasip ederse inşallah. Orada kalmasına izin vermiyor Musa Aleyhisselam'a ve İsrail oğulları. Buna rağmen Allah'ın derdine bak. Bugünlük bu kadar yeter inşallah. Haftaya kaldığımız evden devam ederiz.